finans bankalarına kar-zara ortaklığı adında yatırılan paralar karşında alınan e, paralar e, caiz mizahizde öğrenmek istiyorum. Hay hay yöneltelim inşallah hocamıza. Tamam. Sivas'ı selamlıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Evet muhterem hocam. Sıkça sorulan ama bu ara sorulmayan bir soruydu. Ee, Sıkça soruluyor inşallah. cevaplıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu'na da çok sık geliyor. Onun için detaya girmeyeceğiz. Hükmü söyleyelim. Ee, finans kuruluşları eğer e, İslami, tic İslam'ın ticaret konusunda getirmiş olduğu kurallara hassas olarak davrandıklarından emin isek ki, bunların %90'ından eminiz, yüzde 90'dan eminiz. E, İslam'ın ticaret konusunda getirmiş olduğu kurallara aykırılığını tespit edemedik. E, bunlara hem para yatırabilir hem de e, yatırdığı paradan doğan kar payını alabilir. Herhangi bir sakıncası yoktur.